Bismihi Sübhaneh. Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim! Sizin miracınızı tebrik ve miraç sahibinin sünnet-i seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i niyaz ediyoruz. Size bu bir-iki gün zarfında nazar-ı dikkati celbeden bir-iki küçük meseleyi yazıyorum. Evvela Risale-i Nur Şakirtlerinin bir kısmı, bekar kalmaklığın çok sebeplerinden bir sebebini gösteren bir hadise. Bugünlerde, gençlik darbesini yiyen ve bekar kalan ve teselli bulmak için Risale-i Nur ile alakadarlığa çalışan ve mühim bir mektepte ders almaya meşgul ve ehemmiyetli bir adamın kerimesi bulunan hanıma icmalen bir hakikat söyledim. Belki o havalide bazılara faydası var diye yazıyorum. Dedim ki, madem gençlik darbesini yedin, bir vazife-i fıtriye olan tenasül kanununa daha girme. Çünkü o vazifenin mukabilinde ücret olarak, erkeğin aldığı muvakkat lezzet ve keyif bir derece bidayette kâfi geliyor. Fakat bîçare kadın, o vazife-i fıtriyede bir sene ağır yükü çekmeye ve bir iki sene veledin meşekkatine, beslenmesine, ve açık saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sadakatsizlik ithamı ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali ve ona samimi merhamet etmemesi cihetiyle daimi sıkıntılara ve vicdani azaplara mukabil izdivaçta aldığı muvakkat bir keyif ve lezzet bu bozuk zamanda ona o vazifeye mukabil yüzden birisine mukabil gelemiyor ve bilhassa küfü şer'i tabir edilen birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha ziyade azap çektirir ve bilhassa terbiyeyi islamiye haricinde müslüman namı altında olanlar imandan gelen hürmet ve merhameti mütekabileyi bulamadıklarından bütün bütün saadet-i hayatiyeyi mahvediyor cehennem azabı çektiriyor hem peder hem valide tenasül kanunundaki vazifede çektikleri çok meşakkat ve gördükleri çok hizmete mukabil, yalnız veredin dünyada kemal hürmet ve itaatle şefkatlerine ve hizmetlerine bedel, hâlis bir hürmet ve sâdıkâne bir itaat ve vefatlarından sonra salahâtiyle ve hayrâtiyle ve dualarıyla onların defteri i âmâline hasenat yazdırmak ve on beş seneden evvel masumen ölmüş ise, onlara kıyamette şefaatçi olmak, ve cennette onların kucağında sevimli bir çocuk olmaktır. Şimdi ise terbiyeyi İslamiye yerine mimsiz medeniyet terbiyesi yüzünden ondan belki yirmiden, belki 40'tan bir çocuk ancak peder ve validesinin çok ehemmiyetli hizmet ve şefkatlerine mukabil mezkur vaziyeti ferzendaneyi gösterir. Mütebakisi endişelerle şefkatlerini daima rencide ederek o hakiki ve sadık dostlar olan peder ve validesine vicdan azabı çektirir. Ve ahirette de davacı olur. Neden beni imanla terbiye ettirmediniz? Şefaat yerinde şekvacı olur. İkinci mesele, dünkü gün, beş tevafuk-u latifeden kat'î bir kanaat bize geldi ki, en cüz'î ve ehemmiyetsiz işlerimizde de inayetkerane bir dikkat altındayız. Birincisi, ben kapıya çıktığım vakit, Me'mûlün hilâfında, Risale-i Nur şâkidlerinden dört tane Ahmetler, bana alâkadar birer maksadı yapacak, birden beraber kapıya geldiler. İki tane köylerden, ikisi de burada ayrı ayrı mahallelerden. Hem yine Risale-i Nur'un mühim bir talebesi, köroğlu Ahmet'e bir miktar yoğurt, hem teberrük, hem tayin olarak verdik. Daha elinde yoğurdu tutarken, Risale-i Nur'un masum talebelerinden Hilmi'nin mahdumu Ahmet, Elinde öteki Ahmed'e verdiğim miktar yoğurtla kapıyı açtı. Risale-i Nur talebelerinden altı Ahmed'in bir günde bu çeşit tevafukatı tesadüfe benzemez. Belki o ahmetlere nazar-ı dikkati celbeden bir işarettir. Muhâcir, fakir bir kadın benden bir teberrük istedi. Ben de bir gömlek verdim. Beş dakika sonra, aynı isimde bir kadın. Bir gömleği bana kabul ettirmek için mühim bir vasıtayı bulup gönderdi. Tevafuk hatırı için kabul ettim. Hem aynı gün, bazı müstehak zâtlara yarı yağımı verirken, kap fazla almış, pek az bana kaldı. Aynen onlar, daha o yağı almadan, benim niyetimde, bana kalacak miktar kadar, uzak bir köyden, kitaplarımı okumak mukabilinde geldi, onu da o tevafuk hatırı için kabul ettim. Üçüncüsü, Aynı günde ben, at üzerinde seyahata gezmeye giderken, arkamda bir atlı süratle geliyor. İndi, ayağıma üzengiye sarıldı. Tanımadığım bir adam, dedim, sen kimsin, bu kadar dostluk gösteriyorsun? Dedi, ben kozca hatibiyim. Halbuki, Kastamonu'da hiç bu namda bir karye bulunduğunu bilmiyordum. Sonra geldim, iki Ispartalı asker yanıma geldiler. Birisi dedi, Ben Kozca Hatib'inden sana mektup getirdim. Bu acip tevafuk bana bu iki ayrı ayrı vilayette hem böyle tevafuk etmeleri Risale-i Nur hizmetinde sadakatle çalışmalarına bir işarettir. Bu münasebetle Sabri Kozja Hatib'ine benim tarafımdan çok selam etsin. Onu has talebeler içinde manevi kazançlara şerik ediyoruz. Hususi mektup yazmak adetimiz olmadığından ona ayrıca mektup yazamadığımızdan gücenmesin. Tatlı bir tevafukun meyvesini aynı gün daha şirin bir tarzda gördüm. Şöyle ki, iki asker, kemal-i sevinçle gayet dostane, sen Ispartalısın, bizim hemşerimizsin. Ben de dedim, ma'l-i her cihetle Ispartalıyım. Isparta, taşı ile, toprağı ile benim nazarımda mübarektir, benim vatanımdır. Ve her biri yüze mukabil, yüzer ve binler hakiki kardeşlerimin meskatı resleridir. Evet, bu havaliye gelen Ispartalılar, asker olsun, başkalar olsun, ekseriyeti mutlaka ile beni hemşehri biliyorlar. Hangisi benimle görüşüyor, sen Ispartalı mısın? Ben de diyorum, maal iftihar ben Ispartalıyım. Ve Isparta'da o kadar hakiki kardeşlerim ve akariplerim var ki, meskat-ı re'sim olan Nurs karyesine pek çok cihetlerle tercih ediyorum. Ve büyük Isparta'nın bir küçük evladı hükmünde olan Isparta nahiyemize, Büyük Isparta'nın bir tek köyünü tercih ediyorum. O kadar halis kahraman kardeşleri bana veren Isparta, taşı da, toprağı da bana ve belki Anadolu'ya mübarek olmuş. İnşallah hem Anadolu'ya hem alemi İslam'a neşrettikleri nur tohumları birer rahmete mazhar olur, sümbül verir. Hem gıda, hem ziya, hem deva olup manevi gala ve veba ve zulmü ve zulmeti dağıtır. Dördüncüsü Sabık üç tevafuku yazdıktan sonra, Büyük Hafız Ali'nin gayet güzel mektubiyle Hulusi Salis Abdullah Çavuş'un mânidar mektubu ve Hulusi Bey'in ve Kâtib Osman'ın kıymetli mektuplarını aldım. Hafız Ali'nin mektubunda yazdığı şu fıkra, Konya alimlerinin Risale-i Nur'u yazmakta ve takdir etmekte olduklarını ve tefsir sahibi Hoca Vehbi'nin Risale-i İhlas karşısında mağlubiyetle beraber, Risale-i Nur'a karşı hayran ve takdirkar olması münasebetiyle Hafız Ali demiş. Risale-i Nur'un bir kerametidir. Öküze et ve aslana ot atmaz. Öküze ot verir, aslana et verir. O Arslan Hoca'nın en evvel İhlas risaleleri eline geçmiş. İşte Hafız Ali'nin bu mektubunu aldığımdan ya 6 ya 7 gün evvel Karadağ'dan inerken birden diyordum. Yahu ata et aslana ot atma. Aslana et, ata ot ver. Bu kelimeyi beş altı defa hoşuma gitmiş tekrar ediyordum. Ya Hafız Ali benden evvel yazmış, bana da söylettirdi veyahut ben evvel söylemişim, ona yazdırılmış. Yalnız bu garip tevafukta bir farkımız var. O öküze ot demiş, ben ata ot demişim. Aziz sıddık kardeşlerim ve hizmet-i imaniyede kuvvetli, metin, ciddi, sarsılmaz, fedakâr arkadaşlarım, ve seyahat-ı berzahiye ve uhreviyede nurani yoldaşlarım. Sizin her bir dirhemi yüz dirhem şehida kanı kadar kıymetdar, siyah nuru akıtan mübarek kalemlerinizin bu defaki kutsî hediyelerin her bir harfine mukabil Cenab-ı Erhamur Rahim'in sizlere bin rahmet eylesin. Amin. Bu gaflet ve sıkıntılı ve usançlı mevsimde ve dünya meşgaleleri içinde bu fedakâranâ gayretiniz ve sayınız Hakikaten bir inayet-i hasadır ve bir keramet-i nuriyedir. Cenab-ı Hak sizlerden ebeden razı olsun. Amin. Elmas kalemlerini bize yardım için 21 Abdurrahman ve Abdülmecidlerin bu kadar çabuk nüshaları yetiştirmeleri ve kabri pür nur olan Mehmet Züht'un berzahta dahi kalemini bizim hesabımıza istimal etmesi hükmünde onun metrukatından nüshaları gönderilmesi bizi derinden derine sürurla şükre sevketti. Eski talebeliğim zamanında mevsuk zâtlardan, onlar da mühim imamlardan naklederek işittim ki, ciddi, müştak, halis talebeyi i ulûm tahsildeyken vefat ettikleri zaman, berzahta aynı tahsil misali ve bir medresî maneviyede bulunuyor gibi, o aleme muvafık bir vaziyet ihsan ediliyor, diye, o zaman talebe-i ulûm içinde çok defa medarı bahsoluyordu. Şimdi bu vakitte talebeyi ulumun en halisleri Risale-i Nur talebeleri olduğundan elbette merhum Mehmet Zühtü, Asım ve Lütfü gibi zatların vazifeleri devam ediyor. Defter-i amallerine hasenat yazmak için manevi kalemleri inşallah işliyorlar. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz ki sizdeki fevkalade gayret ve çalışmak matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Bu defa gönderdiğiniz risaleler çok güzel çok mükemmel çok da lüzumlu fakat ben sehvetmiştim 11. lema ile telviatı tisay yazmadığımız halde yazmışım zannediyordum minhacü sünne bizde var 11 nükteden ibaret olan 11. lema mirkatü sünne ve telviatı tisay ile ve ona zeil olarak 4 hatveden ibaret risale-i kaderin zeyliyken 17. sözün zeyline giren parça dahi telviata zeyl olarak yazılsa münasip olur Allah onuru semavativel Ar ayetinin tecellisine bakan bir seyatı kalbiyeyi hayalieye dair, 2 üç sayfelik dokuncu mektubun ahir kısımlarındaki parça dahi içlerinde bulunsa güzel olur. Şimdi size musibet yüzünden bir inayyeti hasayı fazla dua etmenize vesile olmak için yazıyorum. Bugün dört saat evvel ben yalnız Karadağın hali ormanları içindeydim gayet titiz bir ata binmiştim. Ben binerken birden dizgin kayışı koptu, o da fena ürktü, mağreke takıldı, beni öyle fena bir tarzda çiftelerle yere düşürdü, ben o halde sol elim ve sol ayağım kırılmış gibi ihtimal verdiğim gibi vaziyette öyle gösteriyordu. At da başkasının malı. O hali orman içine daldı. Etrafta hiç kimse yok ki imdada yetişsin. Cenabı Hakk'a hadsiz şükür ediyorum hele ayağım kırılmamış çok ziyade incinmiş iken yine şemsiye ile yürüyebildim o titiz at da ormana dalıp yolsuz bir istikamete benim yürüyüşümle yürüyerek 15 dakikalık bir mesafeye bir saatte yetiştik at su içmekteyken Nuriye isminde bir kadın geldi elinde ekmek bir parça ekmeği ata verip tutuldu ben de cenabı hakka şükür o vakit binebildim odaya geldim birden öyle bir tufanlı yağmur oldu, hücremin önünde bir sel olarak gördük. Eğer o su, o Nuriye'ye rast gelmeseydi, o hali yerde, o yağmur altında, atta başkasının malı, kaybolmak gibi çok musibetlerden Cenab-ı Hak muhafaza eyledi. Bu küçük musibette, dokuz cihette nimet olduğunu tasdik ettik. Ve bu nebî hıfz-ı himayet, sizlerin samimi dualarınızın bir neticesi olduğu kanaatindeyiz ve bu dokuz cihetle medar-ı şükran hadise dün aldığımız hediye-i nuriye'nin çok faydeli olduğuna işarettir. Çünkü darbu meselde meşhurdur ki bir şeyde zahmet ve meşakkat alameti makbuliyettir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ve dualarını istiyoruz. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim. Bu mübarek eyyam ve leyli şerifede mübarek dualarınıza daha ziyade ihtiyacımı göstermek için Bundan evvelki mektupta, titiz atın yüzünden gelen musibet, gerçi ondan dokuzu nimete inkılab etti. Ondan birisi, eskiden beri bulunan kulunç illetine ve romatizma hastalığına iltihak edip, beni yatağa düşürdü. Fakat merak etmeyiniz, ben kalkıyorum geziyorum. Katiyyen, bugün gönderdiğiniz risaleleri tahsiye ederken, kanaatim geldi ki, o musibetin bâkı kalan ondan birisi, on derece bir nimet hükmünde oldu ve 10 adetten ziyade faydelerinden bir faydası şudur ki, ben tahsihatta gerçi usanmıyordum, fakat her tahsihde yine ders alıp istifade etmek bir adetimdi. Bazı çok zevk alıyordum. Bu mevsimde dağlarda, bağlardaki güzel sanatı ilahiyeyi temaşa zevki, o tahsihteki zevkime galebe ediyordu. Bu yeni musibetteki mütemadiyen kendini ihsas eden hastalık, Kemal-i zevk-ü şevkle, Hazret-i aleyhisselamın lem'asıyla, hastalık lem'asını her nüshada yeniden görüyorum gibi okuyup tahsiye ediyorum. Katiyyen şüphem kalmadı ki, o zahmetli hastalık, o lezzetli, rahmetli vazife-i nuriye için verilmiş. Gerçi harekatımdan namaz ve abdeste sıkıntı veriyor, fakat hastalıkla ubudiyet muzaaf sevabı olduğu gibi, bu tahsihat-ı nuriyedeki zevk, o sıkıntıları hiçe indirdi. Elhamdülillahi ala kulli hal sival küfr ve dalal. Saniyen, sizin nüshalarınızda bazen bir yanlış, birkaç nüshada aynen bulunur. Demek mana iyi anlaşılmamış, öyle kalmış. Mesela, ektisadın ahirlerinde Hüsrev'in haşiyesinde 5. satırında ulema ise masraflarından mallarının kıymetini bilmedikleri cümlesi yanlıştır. Sahihi ise ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini bildikleri için hem bu satırın arkasındaki arkasında kelimesi yanlış sahihi arasındadır